El Fueje Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu afiche de tu afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel cartel, te ríes corazón, tan ganas de balearse en un pintor. Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera ¿Pero qué? Si es tantas cosas Pero tú lo no estás Porque eres algo para todos y ya Resnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti. Por Dios y te perdí. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar se me gastaron la sonrisa de luchar luchando para ti, sangrando para ti Luego la verdad es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar, fue culpa del amor las ganas de bañarse en un rincón ya da la noche a la cancel. su piel de ojeras ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera Ay, pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos y ya Como un Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo'da El Elfueje programındasınız. Tango'nun büyülü kutusunu bugün yine birlikte aralamaya devam edeceğiz. Bugün 2 Mayıs 2020, korona karantinasının devam ettiği günlerdeyiz ve evlerden umuyoruz ki evlerinize sesleniyoruz. Ee, sokağa çıkma yasağının hala devam ettiği bu günlerde zorunlu olarak ve bizlerin sağlığı için sokakta olmak zorunda, dışarıda olmak zorunda olan zaruri durumlar yüzünden de dışarı çıkmak zorunda olan e, çalışanlar dışında hepimizin evde olduğu Evde olduğuna inandığımız bir günden size sesleniyoruz. Dışarısı günlük güneşlik ama bizler o güneşi, o güzelliği daha fazla tadabilmek için evlerde olmak durumundayız ve bizler de programcılar olarak size evlerden kayıt yapıp evlerden sesleniyoruz. Şu andaki iptidai şartlarda yaptığım kaydı görseniz gerçekten artık yeni bir dünyaya geçtiğimizi kabul etmek zorunda kalırdık herhalde hep birlikte. Ama bu Kaydın her ne şartlarda olursa olsun sizlere çok daha güzel ses kalitesiyle ulaşmasını sağlayan bir ekip var Açık Radyo'nun arkasında o prodüksiyon ekibine buradan çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Başta Ömer olmak üzere e, bu programı size daha iyi iletmek için çalışan Selahattin ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza da buradan hem teşekkürlerimizi sunuyoruz hem de bu vesileyle e, dünya değişiyor, her şey yenileşiyor artık. Yani dünya bu karantineden çıktığımız zaman da eskisi gibi olmayacak. Bunu da hatırlamak hatırlatmak lazım. Aynı zamanda bizim de Elfoje'nin birinci yılını dolduruyoruz ve yeni yayın döneminde tekrar birlikte olacağız inşallah. Aynı şekilde aynı gün ve saatte bir yıl olmuş aşağı yukarı biz sizlerle birlikte olalı ama açık radyo sizlerle birlikte olalı tam 25 yıl oldu. 50. yayın döneminin sonuna geldik. 25. yılı belki... Bu korona vesaire sebepleriyle istediğimiz gibi kutlayamadık ama 50. yayın döneminde sizlerle birlikte olmanın gururu ve mutluluğu her zaman bizimle birlikte evlerinizden evlerimizden evlerinize konuk oluyoruz şu anda. Bugünün şartlarıyla bu da başka türlü bir keyif ve şu günlerde en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi belki de bu radyo meselesi çünkü gördüğünüz gibi biyolojik bir virüs gözle görünmeyen bir virüs bütün dünyamızı bir anda değiştirip bizleri evlere kapatabiliyor ve ben her zaman şunu düşünüyorum ki öyle bir çağa geldik her şeyimizi internete güvenerek kurmaya başladık bütün bilgilerimiz resimlerimiz videolarımız yani geçmişimiz belki internette aslında ya hard disklerimizde ya da hard disklerimize güvenmiyorsak internet üzerinde ama bu Biyolojik virüs dünyayı bu hale getirebiliyorsa bir dijital virüs bu internet ortamını kim bilir ne hale getirebilir. Ense yıkar atmak lazım. Tabii ki böyle bir karamsar tablo çizmek istemiyorum ama bir taraftan da bunu düşünmüyor değilim. Zaman zaman aklıma geliyor. İşte böyle durumlarda karasal yayın yapan açık radyo gibi radyolar her zaman bizde olmaya devam edecekler. Çünkü radyo medya olarak hayatımıza insanlık hayatına girdiğinden beri her zaman var oldu ve her zaman aslında kendi yerini korudu. Çünkü bütün iletişim araçları kesildiğinde bile yani internetin, televizyonun vesairenin olmadığı dönemde bile radyo bizim en büyük destekçimizdi. Açık radyoda özellikle kainatın tüm seslerine ve renklerine açık olabilme özelliğiyle çok başka bir yere sahip. Ve bu sahip olduğu yeri sizlerin desteğiyle koruyor. Bunu hatırlatmak istedim. Yeni yayın dönemi yani 51. yayın dönemi yani 25. yılını sürdürdüğü bu açık radyo e, sizlerin desteğiyle burada. Dolayısıyla desteklerinizi eğer açık radyodan bir nefse olsun e, bir şeyler katıyorsanız kendinize, varlığının sürdürme, sürdürülmesini, devam etmesini ve çizgisinin değişmemesini istiyorsanız, özgür yayın yapabilmesini istiyorsanız ki günümüz... Hem Türkiye'sinde hem dünyasında bir medya organı olarak bunun ne kadar zor bir şey olduğunu hepimiz farkındayız. Bu özgürlükte ve bu çizgide devam etmesini diliyorsanız açık radyo olan desteklerinizi hiçbir şekilde esirgememenizi tekrar hatırlatıyoruz sizlere. O yüzden yeni dünya ve yeni yayın dönemi önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan yeni yayın dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ve yeni dünyaya geçtik aslında bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bir kısım hala bir geçiş döneminde olduğumuzu düşünmekte. Ee, evet belki karantina günleri bitecek. Belki tekrar e, eski günlere dışarıdaki özgürlüğümüze kavuşacağız. Ama dünya artık eski dünya değil. E, ne dünyaya eskisi gibi bakabileceğiz. Ne de biz eskisi gibi olabileceğiz. Umarım olumlu yönde bir değişimle çıkmış oluruz bu. E, Bugünlerden ama artık yeni bir dünyaya geçildiğini de unutmamak lazım. Eski, biraz sert bir tabir olacak ama belki benim tabirimle eski şımarıklıklarımızı bir kenara bırakıp bir an önce yeni dünyaya daha mütevazi, daha doğayla, iklimle barışık olması gereken bu dünyaya bir an önce adapte olmaya, uyumlanmaya başlamakta fayda var. Uyumlanma özelliğimizi kaydedip, kaybedip sürekli, ee, bir şeyleri değiştirebilme şansımıza özgürlük dedik. Bu aslında bir tarafta baktığınız zaman şımarıklıktı. Belki de yani dışarıda bir parkta bir arkadaşımıza kahve içebilmenin ne kadar büyük bir mutluluk olabileceğini bugünleri yaşamasak anlamazdık. Daha fazla karanlık bir resim çizmek için söylemiyorum bunları ama şu anda evet dışarıda güzel belki bir hava var ve biz dışarı çıkamıyoruz ama evde özgürce yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki işte i̇letişim kaynakları radyonuz yanınızda. iletişim kanallarımız açık. Okumak istediğiniz şeyler okuyabilirsiniz ve en kötü belki bahçeye inerek ya da balkondan o güneşi soluyabilirsiniz. Sonuçta burnumuzun dibinde bombalar atılmıyor. Tepemizde uçaklar geçmiyor. Ve bugün bile şükredebileceğimiz, daha doğrusu, daha doğru tabirle belki de bugünün tadını çıkartabileceğimiz bir sürü güzel şey var. Varsın dışarıda dolaşmak, dışarıdaki işleri halletmek Yarına kalsın ama bugünün tadını çıkarmayı da, bugünün artılarını da kıymetini bilmek için bugünkünden daha bir kötü daha kötü bir durumda olmayı beklemememiz lazım. O yüzden bugünlerin evlerin içerisinde en keyifli bir şekilde geçirebilmenizi diliyoruz ve bir an önce tabi tekrar hatırlatalım yeni yayın dönemi için Açık Radyo. Yine yayınlarına aynı şekilde devam edecek ama bunları sizin ve isteğinizle de yapıyor. Bunu da tekrar hatırlatalım. Aynı şekilde tango camiası da yine evlerde ve daha geçen programda da olduğu üzere yine size uzaklardan bir selamla programa devam edelim istiyorum. El Corazon Al Sur'u dinleyeceğiz şimdi. Bunu Pablo Valle, bir tango pianisti, genç jenerasyon bir tango pianisti evinde kaydederek... Yaptığı bir projenin parçası olarak sundu bizlere. Tango a distansya distancia yani uzaktan mesafe ile tango dedi ve arkadaşlarıyla evlerden yaptığı kayıtlarla böyle bir seri başlattı. Çok keyifli bir çalışma olmuş. Çok da güzel söylemişler. Bir piyano ve bir vokalle gerçekten o müziğin içine girebiliyorsunuz. Ve El Al Sur güneye olan özlemini anlatıyor. Şarkıcının çocukluk mahallesine güneye olan özlemini. Evet hep bir başka şeye olan özlem var zaten onun için bunları söyledim ama bugün de belki kıymetini bilmemiz gereken bir sürü şey var bunları kaybettiğimiz zaman özleyecek hale gelmemek üz üzere bu anın tadını çıkarmak üzere Arjantin'den size selamları iletiyorum.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 Mirando al sol. Así como nosotros. Quédate en casa. Sizler de bizim gibi evlerinizde kalın mesajıyla bitirdi Vanina. Vanina Tagine ve Pablo Baca'dan dinledik. El Corazon Al Sur 1976 tarihli Elia Blasquez bestesiydi. El Corazon Al Sur, e, çocukluğunun geçtiği mahalleye, güneye olan özlemini anlatan bir şarkıydı. Kalbim güneye dönüyor diyordu e, ve mahallesine olan özlemi anlatıyordu. Bizler de şu anda evlerimizde belki mahallemize Bile çıkamıyoruz dışarı bile çıkamıyoruz ve mahallemize en yakın ulaşabildiğimiz güzellikleri olan özlemleri anıyoruz bir süredir. Umarım çıktığımız zaman onların kıymetini bilmeye devam ederiz. Tıpkı tıpkı bugünkü duruma hasret kalacağımız bir güne Allah göstermesin o günde bugüne öyküneceğimiz gibi bugün de dışarıya öykünüyoruz ve o yüzden bugünün kıymetini bilmekte fayda var. Bugün derken tekrar hatırlatalım. Şu anda 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının olduğu korona günlerinde bizi dinliyorsunuz ve bizlerin evden iptidai şartlarla yaptığı yayınlarla, programlarla biz de sizlerin evlerine konuk olmaya çalışıyoruz. Sizler de bizle eğer paylaşmak isterseniz duygularınızı, düşüncelerinizi hemen hatırlatayım. El Alt Çizgi Fuege hesabından. Foye yazılır hesabından, Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz ya da Facebook sayfasından takip edebilirsiniz ya da Twitter'dan keza bize ulaşabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa onları bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün, daha doğrusu bugün Mayısın ilk günleri ama dün bir Mayıs'tı, bir Mayıs emek ve dayanışma bayramı, işçi ve emekçinin bayramı. Tabii ki kutlu olsun. Onu zaten ona değineceğiz. bütün program aslında içten içe bir taraftan. Onur günü olacak zaten ama Tango için bir başka önemli bir gündü. Onu da öncelikle e, anmak istiyorum. 1 Mayıs 1900 günü 1900. Yani bundan tam 120 yıl evvel Pakito Bernardo doğdu. Pakito Bernardo kimdir? Pakito Bernardo dünyanın bilinen ilk kadın bandoney öncüsüdür. 1900'de Buenos Aires'in Viejo Crespo mahallesinde dünyaya geliyor. 15 yaşında müzik hayatına piyano eğitimine başlıyor ama konservatörde bandenyonu görür görmez adeta birçok bandoneonistin olduğu gibi o da sızık çalgıyı görür görmez ona aşık oluyor ve hayatını asıl adayacağı enstrümanın piyano değil bandoneon olduğuna karar veriyor. Daha sonra bandoneon çalışmalarına başlıyor ve 1921'de meşhur Arjantin'in, Buenos Aires'in Corrientes caddesindeki Bar Dominguez'de ya da işte şarkısıyla müsemma e, Cafe Dominguez'de bu dönemin en önemli tango merkezlerinden bir tanesi. Orada çalmak üzere ilk altılısını, ilk sextetini kuruyor. Orkestrada kimler yok ki? Kemanlarda Alcides palevesino ve tango kemanının efsane ismi olacak olan daha sonra Elvino Vardaro ve piyanoda ise Don Osvaldo Pugliese. Bunlar henüz 20'sine bile gelmemiş gencecik müzisyenler. İlk olarak Pakito'nun yani bilinen ilk kadın bandoneonistin kurduğu Sextet'te altılı da çalmaya başlıyorlar ile birlikte. Besteci olarak da keza Pacito birçok tango bırakıyor. 15 kadar tangosu olduğu biliniyor. Bunlardan ilki Floreal, Juan Carlos Cobian tarafından kaydediliyor. Villa Crespo, Cerro Divino, Pacito, La En Mascarada gibi diğer tangoları ve vaselerinde olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir hikayesi var onu paylaşmak istiyorum sizlerle. 1924'te ilk tango yarışmasında yani tango şarkısı Beste yarışmasında e, şaibeli bir eleme ile Son Yando adlı tangosu altıncı oluyor. Ama 150 şarkının yer aldığı bu yarışmada seyirci tarafından defalarca istek alan bis olarak tekrar tekrar çaldırılan tango ise kendisininki oluyor. Yarışma orkestrasının da şefi olan Roberto Firpo'nun şikayetleri üzerine e, Carlos Gardel şöyle bir şey söylüyor. Firpo. Egemenlik milletindir yani bizim çevirimizde tabii. Yani hakimiyet yani son söz halkındır. Halkın tepkisini görüyorsun. Ayrıca unutulmamalıdır ki Pakito Bandenionun dizginlerini elinde tutabilen yegane kadındır. Sonrasında Gardel için Francisco Garcia Jimenez tarafından Pakito'nun bir bestesi olan La En Mascarada'ya sözler yazılıyor ve Carlitos yani Carlos Gardel 1925 yılında ee, henüz 25 yaşındayken hayata gözlerini yuman Pakito'nun Vicente Crespo ile birlikte La En Mascara adasını da seslendiriyor. Şimdi belki de sadece kadın olduğu için hak ettiği birinciliği alamamış olmasına rağmen son sözü söyleyen halkın e, verdiği değer ile ölümsüzleşen ve bu hikayeyi bizlere bırakan o parçayı dinliyoruz. Doğum günün kutlu olsun Pakito. amores, toda esperanza, grande de calma, como se va pariendo en un suspiro, con sus dolores, toda mi alma, era tu amor, muy cálido y viene. era un sorrente murmurador, y era tu Arlura indecisa, arroyo y brisa del corazón, ya no está junto a mi lado, la ni te veo siquiera, y en tu negra cabellera puedo mi beso besar, ya fueron mis alegrías siento adorarte tanto que me consume el pesar. Soñando siempre soñando Mi vida se acabado, por eterna malgura. So tan my mi was actually What I wanted to do to my mind Because I stood on the house a new uming death like me would For your destino santo es Tu juventud, huejón, con lirio Que arrastró el viento de la isla Berencia Así cayó de un golpe tu exigencia Como él es mi alma, tan cruel martillo Son Yando'yu dinledik Carlos Gerdel'in sesinden. Son Yando rüya olarak çevirsek herhalde. E, makul olur. Müziği Pacito Bernardoya sözleri Eugenio Cardenas'a aitti. Pacito Bernardo e, dünyanın bilinen ilk kadın bandoneoncusuydu ve 1 Mayıs 1900 günü dünyaya gelmişti. Fakat e, 25 yaşında, çok genç bir yaşta hayata gözlerini yumuştu Pacito. E, doğum gününde ilk kadın bandoneoncu Pacito Bernardo'yu andık. Şimdi yine e, düne dönüyoruz. Yani 1 Mayıs gününün anlam ve önemine binayen ve ayrıca bir önceki gün olan Dünya Caz gününü ve Dünya Dans gününü yani her güne bir gün var. Her günümüz bayram aslında değil mi? Artık resmi olarak da ilan ediliyor. Çünkü her günün bir şey günü yani her günün bir anlamı var. Dünya Caz günü ve Dünya Dans günüydü bir önceki günde. Onlara de şöyle bir parça çalalım. Hani hangisini kutlarsınız bilmem ama evde şu gün evde kaldığımız bu günlerde Hazır keyfimiz bir tıkta olsa yerindeyse hazır dans edebilecek kadar sağlığımız yerindeyse hangisini kutlarsanız bilmiyorum ama birinden birini kutlayın ve kutlamalar içinde evde dans etmek serbesttir hatırlatalım. Şimdi çok bilindik bir parçanın bir tango yorumu geliyor Pablo Romos ve Los Herederos del Compás seslendiriyorlar. Altyazı Evet Ciao Bella'yı dinledik. Bella Ciao diye e, kayıtlara geçti. Pablo Romos Los Herederos del Kompas tarafından 2019 yılında Ciao Bella'nın da bir tango daha doğrusu bir milonga yorumunu da böylelikle sizlerle paylaşmış olduk. E, daha önce de sevgili Aykut Dokur vesilesiyle ben bu parçayla buluşmuştum. Daha önce bir programda çalmıştık ama dinleyemeyenler de e, olmuştu Onlara da. Buradan sevgilerimizi iletelim bir kez daha çalmış olduk bir Mayıs vesilesiyle ve bu vesileyle tekrardan bütün dünyanın bütün dünya emekçilerinin emekçi işçi bayramını emek ve dayanışma gününü kutluyoruz tekrar hepsine buradan selam olsun özellikle de bu karantina günlerinde bu virüs günlerinde canlarını dişine takıp bizlerin yarın o Dışarıdaki güneşe rahat kavuşabilmemiz için bu hastalığı bir an önce atlatmamız için e, çırpınan sağlık çalışanlarına ve doktorlarımıza başta olmak üzere ve hala böyle bir dünyada, böyle bir günde, böyle bir zaman diliminde nasıl sağlık çalışanlarına şiddet uygulanabiliyor ve hala bu yasalar ki, gerektiği gibi uygulanamıyor, hayretler içerisindeyiz ama e, onlar bir tarafa biz onlara tekrar tekrar buradan sevgilerimizi, minnetlerimizi ve şükranlarımızı iletelim. Hele de bugün 2020 günün günlerinde bu yıl e, eminim ki bütün sağlık çalışanları bugünü, bu emekçi bayramını e, herkesden birçok kimseden en azından kimseyi de tabii yadırgayarak söylemek istemiyorum ama yani birçok e, kesimden daha ziyade, daha büyük emekle kutlamayı hak ediyorlar. Onları buradan tekrar bir kez daha milletlerimizi, şükranlarımızı iletmiş olalım. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere. Bugünlerde dışarıda olmak zorunda olan ve bizlerin sağlığı, güvenliği veya e, yaşamını devam ettirebilmek için kurye, kuryelerin, kuryelik yapanların, yani yemek yapamayan ama onlara yemekleri götüren bir sürü aracı var. Bütün onların, bütün çalışanların emek ve dayanışma gününü, Emekçiler gününü, işçi gününü, çalışanlar gününü tekrar tekrar kutluyoruz. Çok teşekkürlerimizi de tekrar bir kez daha iletmekte, defalarca iletmekte hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Şimdi artık tango ibresini biraz daha Avrupa'ya çeviriyoruz. Zaten tango neydi, ne değildi, nasıl bir evrim geçiriyordu bunun izleni sürüyoruz. Bir süredir evden yaptığımız programlarla tangonun Avrupa'da, müzik olarak özellikle canlanmasını sağlayan en önemli yerlerden birine gidiyoruz şimdi. Hollanda, özellikle de Rotterdam. Benim için de çok çok başka bir değeri vardır. Çünkü Rotterdam Avrupa'nın bilinen yegane tango okuluna sahip. Yani 4 sene boyunca girip tango müziği üzerine eğitim alabileceğiniz tek okul. Arjantin'de de bir iki böyle okul var ama bu üniversite statüsünde değiller. Onlar biraz daha farklı bir yapıdalar. ama 4 sene boyunca Tango'nun bütün detaylarıyla ele alınıp da size bir Tango müzesi sizi bir Tango müzesiyeni olarak yetiştiren yegane okuldur. Rotterdam eski adıyla Rotterdam Akademi yeni adıyla Kodarts, eee Kodarts'taki Dünya Müziği Akademisi çatısı altında bulunan Tango Müziği bölümü. Birazcık neden Hollanda'nın eee Tango müziğinde de bu kadar önemli bir role soyunduğunu da anlamak üzere İbre'yi Hollanda'ya çevireceğiz ve Hollanda'nın e, tango literatüründe gururu olan Hollanda'nın da bu anlamda gururu olan ve ilk orkestralarından olan Sexteto Kanjenge'ye kulak verelim. Sexteto Kanjenge 1983 yılında kırılıyor e, ve hikayesinden birazdan bahsedeceğiz. Yani çok kısa zamanda çok önemli işler yapıyorlar. Bunların nedenleri de nasıl oralara doğru hangi rüzgarların savurduğu da çok enteresandır. Önce Elmar neyi dinliyoruz, Sezde Tokajengiden daha sonra tekrar birlikteyiz. Yine çok sevilen, çok bilindik bir tango olan El Marne'nin e, Sexteto Kanjenge yorumunu dinledik. E, Sexteto Kanjenge'nin Tangeros de Holland yani Hollandalı tangocular, tango severler... E Adı altında çıkardığı 1997 yılındaki albümden dinledik. 60'ın 80'inden bu parçayı. 60'ın e, 80'inde esasında iki tane tango sevdalısı ve bandoneon sevdalısı iki isim tarafından kuruluyor. Karel Krayanov Karay ve Leo Vervelde. E, daha sonra yolları ayrıldıktan sonra ki bu Sekste Dokan hikayesinin içerisinde esasında yine Rotterdam'daki bu tango bölümünün kurulmasına vesile oluyorlar. Ama bir süre sonra yolları ayrılıyor. Karel orkestrayı devam ettiriyor. işin müzik tarafında kalıyor. Leo ise akademiyi devam ettiriyor ve bugünlere ulaştırıyor. Bugün artık 25. 27. yılında sanırım Kodars'taki tango müziği bölümü. 1983 yılında e, Karel ilk tango dörtlüsünü kuruyor. Hollanda'da Karel Krayanaftan bahsediyoruz. Hollanda'da 1980'lerde e, tangoya merak salıyor. Bir, bir şekilde bir bandoneon el ediniyor ve bandoneon öğrenmeye başlıyor. Ve 1983 yılında ilk tango dörtlüsünü kurarak tango merakı artık e, gerçek hayata gerçekleşmeye ve bir e, müzik üretimine dönüşmeye başlıyor. Takip ettiği yol Öncelikle Astor Piazzolla ve Pugliese e, tabii tabii ki e, ve yıllar içerisinde e, bir şekilde mentor olarak kabul ettiği Osvaldo ve P Osvaldo Pugliese ve Astor Piazzolla ile yolları da kesişiyor. Piazzolla e, Karel'i 1987 yılında New York'taki Tango Apasionado adlı müzikalde bandoneon solisti olarak çalmak üzere e, davet ediyor. Dönüşünde de sextetok Anjengeyi kuruyor e, Karel. Ki e, bugün artık aşağı yukarı 40 yıla yaklaşmış orkestranın ilk kurulduğu hal. Daha sonra 1990'da ise e, Seksetto Cancengi ile birlikte Osvaldo Pugliese'nin davetlisi olarak bu sefer Arjantin'e gidiyorlar. Ve Arjantin'de Pugliese orkestrası ile birlikte bir turne yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla da böylelikle başlamış oluyor Sekste Tokan hikayesi. Ama e, Karel Krayanov'u esas dünya çapında meşhur eden hadise ise 2002 yılında gerçekleşiyor. E, 2002 yılında Hollanda prensi Willem, Willem Alexander e, bir Arjantinli gelin alıyor tabiri caizse e, ve Prenses Maxima, Arjantin'de oluşu münasebetiyle tabii ki tangoyu çok seviyor ve düğünde bandoneon çalınmasını istiyor ve tabii ki o bandoneonu da Hollanda'nın o dönemde en önemli bandoneonisti olan Karel Krajanov çalıyor. Kraliyet Oda Orkestrası ile birlikte ve Kraliyet Oda Korosu'nun da dahil olmasıyla birlikte özellikle de Astor Piazzolla'nın Adios Noninos'unu seslendiriyorlar ve dünya çapında ses getiriyor. Daha sonra bu bir albüme de dönüşüyor ve kayıtları şu anda ulaşılabilir bir halde. Ancak dediğim gibi bizi Karel'in Karel kar, e, kariyerinden ziyade e, Hollanda'nın tango dünyasındaki etkisi e, ilgilendiriyor ve özellikle de Kodars'a doğru biraz daha ibreyi çevireceğiz ama e, Karel'in bu çalışmalarına ve Sekstetokan Jengen'in bu girişimlerinden yani Piazzolla ile tanışmaları ondan davet almaları, Pugliese ile tanışmaları, ondan davet almaları e, buradaki tabi tango özünü e, çok verimli bir şekilde ekmiş oluyor e, ki 1989 yılında Astor Piazzolla ile Osvaldo Pugliese'nin e, sadece belki de bir kez aynı sahnede birlikte konser vermesi de Amsterdam'da gerçekleşiyor. Ve on, orada da e, öne yok olan, orada da öncülük eden isimlerden bir tanesi Karal Krayanov ve e, arkasındaki ekibi Sextet Tökan Cengi. Daha sonra dediğim gibi yolları ayrılıyor Leo'yla. Leo işin akademi kısmında. E, Karal ise müzisyenlik e, boyutunda devam ettiriyor. Ve özellikle son yıllarda... Birkaç sene öncesine kadar Kan de canlı dinleme şansına sahiptim ama aynı zamanda Karel yavaş yavaş bir piyanistle Juan Pablo Dobal'la yeni bir rota çizmeye de başlamıştı. Ve daha ziyade konserlerini Bandoneon Piano şeklinde ikili olarak vermeye devam ediyor bugünlerde hala. Ve Juan Pablo Dobal'la da birkaç albüm yaptılar. Şimdi hemen Hotel Victoria adlı albümlerinden 2016 yılında çıkardıkları albümlerinden Tevas Milonga'yı dinleyelim. Karel ve Juan Pablo çalıyorlar the pen flip the pen put the put the bill put the Tevas Milongayı dinledik. Karal Krayanov ve Juan Pablo Dobal seslendirdi. Hotel Victoria albümlerinde 2016 yılında çıkan albümlerinde yer alan bir milongaydı. Milonga'nın bestecisi ise daha çok gitar müziği besteleriyle bildiğimiz Abel Flori'di. Karal Krayanov Hollanda'da, dediğimiz gibi e, ve Sextet Ongenge Hollanda'da tangonun öncülüğünü eden orkestralardan bir tanesiydi. 1987 yılında kurulmuştu ve hemen arka arkaya birkaç albüm de yaptılar. Ve 1993 yılında Avrupa'da hiç olmadığı bir şekilde bir tango bölümü kurdular bir konservatuarın içerisinde. Ve kurucu olarak, sanat direktörü olarak da kimi davet ettiler? Osvaldo Pugliesi'yi. Yani aslında Kodart bugün hala yaşamını devam ettirmeye çalışan ki en son zamanlarda aldığım haberlere göre öğrenci bulamadığı için en azından lisans bölümünün eğitim ara vermesi konuşuluyormuş. Bu tabi çok üzücü çünkü çok nitelikli müzisyenler yetişiyordu gerçekten oradan. Şu an için yüksek lisans eğitimine devam ediyor ama lisans eğitimine ara vermek durumunda kalmış. Ve bu bölüm tango bölümü yani Kodarts'taki Arjantin Tango departmanı Leo Vervelde Karal Krayanov ve Osvaldo Pugliese tarafından kuruluyor. Ve Osvaldo Pugliese yaşamının sonuna kadar yani 1995'de vefat ettiğine göre demek ki 2-3 sene kadar e, bu kurumun sanat direktörü olarak görev yapıyor ve e, Tango'nun Avrupa'da gerçek anlamda gerçek kökleriyle birlikte öğrenilerek e, kök salmasına bir kez daha dolmasına çok önemli bir katkı sağlıyor ve Pugliese'ye olan saygılısından dolayı saygı ve sevgisinden dolayı Karel'in e, ona ithaf ettiği bir bestesi var. Şimdi onu dinleyeceğiz. Bu e, Parçanın adı Clavel Rojo. Kırmızı Karanfil demek. Kırmızı Karanfil'in ise şöyle, şöyle bir anlamı var. E, Bugliaz'e politik görüşlerinden dolayı Komünist Parti üye olduğunu hiçbir zaman saklamamış. E, ve politik görüşlerinden dolayı darbelere vesairelere olan e, siyasi duruşundan ötürü birçok kez tabii ki hapse girmek durumunda kalmış. Ve tabii bu anlamda da çok baskı görmüş ve sıkıntılar çekmiş. Onun hapse girdiği dönemlerde bu arada Don Osvaldo Pugliese diye anarlar hep bir kırmızı karanfil taşırmış ceketinin yakasında. Hiçbir zaman beyefendiliğinden, kılığından, kıyafetinden ve nezaketinden ödün vermeyen ve bütün Arjantinlerin yolda gördüğü zaman ceketlerini ilikleyerek hem saygı hem de sevgi gösterisinde bulunduğu çok sevilen bir isim aslında. Ve kırmızı karanfil takarmış ceketinin yakasına. Politik görüşlerinden dolayı içeride olduğu zaman yani hapiste olduğu zamanlarda ise e, onun yerine başka bir piano, piyanisti kullanmazmış orkestra e, veya kullansa bile piyanonun başına mutlaka o kırmızı karanfili oraya e, koyarlarmış ve dinleyiciler de onun anısını e, yaşatmak için ona oradan sevgi ve saygılarını göndermek için dinleyiciler de milongerolarda mutlaka o orkestra çaldığı zaman o piyanoya bir kırmızı karanfil bırakırlarmış. Dolayısıyla kırmızı karanfilin böyle bir anlamı var ve e, Karel Krayanov da Klavel Rojo, kırmızı karanfil adlı tangosunu Bugliese'ye ithaf ediyor. Şimdi bu tangoyu dinliyoruz. <gülüyor> Kırmızı Karanfil, Clavel Rojo'yu dinledik Sexteto Kanjenge'den hem müzikal yapısı itibariyle hem orkestrasyonu itibariyle hem de e, içinde bulundurduğu tangoya dair müzikal ögeler itibariyle tam bir Pugliese'di bu dinlediğimiz bir e, Karel Krayanov bestesi olmasına rağmen. Pugliese'nin özellikle de müzikal dilinin adeta e, imzası niteliğinde olan lajumba, La Jumba, aslında bir ritmik e, ögenin dile gelmiş hali. Diyelim. La Jumba nasıl ortaya çıktı dediklerinde Pugliese, Pugliese'nin onu işçilerin fabrika işçilerinin çekiç seslerinden esinlenerek oluşturduğu bir ritmik figür olduğunu ifade etmiş. Çekici kaldırıp vurma seslerinden Jumba, Jumba şeklinde bir esinlenme itibariyle bu ritmi kendi müziğinin temeline oturttuğunu söylemiştir e, ve Pugliese stilinin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Az önce dinlediğimiz parçada da bunu ziyadesiyle e, duyuyoruz ve hissediyoruz. Buradan tekrar e, kırmızı karanfili yakasından eksik etmeyen Pugliese'ye de selam olmuş olsun. E, onun da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı buradan kutlamış olalım. Tabii ki Pugliesen'in önderliğinde Kadarsteki Tango bölümü kurulmaya başlıyor. Orkestra ve bandoniyonu Leo Verel de başta ele alıyor. Özellikle de idari işler Leon'un üzerinde. Ama tabii ki bir tango bölümü tabii sadece bir enstrümanla olmaz. Yanında gitar, keman, piyano vesaire bir başka başka bölümler, başka departmanlarda, başka sanat dalları da olmak zorunda. Piyanonun başında, piyano bölümüne ise Wim Warman geliyor. Wim Warman, Seksetto Kanjenge hayatına devam ederken çok genç bir piyanist. Aslında Hammond okumuş yani pop müziği departmanında Latin caz bölümü de Hammond organ yani okumuş ee, ve öyle müzikler çalan ya ama dünyanın en sempatik insanlarından bir tanesi ve müthiş yetenekli bir isim. E, Wim onlar prova yaparken üst katta çalıyorlar diyor. Çok güzel bir müzik geliyordu. Ne, nedir bu acaba diye kulak vermeye gittim. Çıktım bir süre dinledim e, kapıdan diyor. Tabii ki müthiş yetenekli bir insan olduğu için hemen duyduğu şeyleri hem çalmaya başlamış. Bu sefer de yan odada ona, o çalarken diğerleri gelip sen işte bunu nereden biliyorsun? Tango çalıyorsun, nereden öğrendin bu parçaları falan dediklerinde işte az önce siz çalıyordunuz ya. Gibi bir diyalog kurulmaya başlamış ve daha sonra Seksetokan Jengen'in piyaniste ihtiyacı olduğu bir dönemde Wim tabi ki devreye girip onlarla birlikte tango çalmaya başlamış ve böylelikle tangonun derinliklerine tangoda piyanonun derinliklerine gerçekten inmiş ve bunları araştırmış bunları üzümsemiş bir tango piyanisti olarak karşımıza çıkıyor Wim. Dolayısıyla Wim'den hemen bir solo piyano dinletmek istiyorum size. Milongalarda, Hollanda'daki milongalarda bazen tek başına piyano çalar Wim ve koskoca bir milongayı dans ettirebilecek şekilde de kullanıyor piyanoyu. Bu muazzam. Şimdi onun bir bestesi Al Ray Del Compas yani Darianzo'ya ithaf ettiği ve Darianzo stilinde tek başına piyanoyla çaldığı bir tangoyu dinletmek istiyorum sizlere. Daha sonra devam edeceğiz. Bu kadar diyelim. Bir sonraki programda daha güzel, daha sağlıklı yeni bir dünyada ve Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalın. El Fuego. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortac Aydınoğlu.